Biliyorsunuz, Meryem validemizle Meryem Ana ile ilgili ayetleri okuyorduk. 45. ayetten başlayalım. Bir konu bütünlüğü olsun diye. allah Teala şöyle buyuruyor. اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ Melekler bir gün dediler ki Meryem Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. İsmuhul Mesihu İsa İbn Meryem. Adı Meryem oğlu Mesih'tir. Yani babası yok demek istiyor. Vecihan fi't dunya ve'l ahireh. Dünyada da ahirette de itibarlı. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ve Allah'a yakınlığı olan kişilerden. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ve وَكَهْلًا Hem beşikteyken, hem de olgunluk yaşındayken insanlara konuşacak. وَمِنَ الصَّالِحِينَ وَالصَّالِحْلَرْضًا قَالَتْ رَبِّ اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَتْ Dedi ki, Ya Rabbi bana oğul nereden? Bana evlat nereden? Velem yemsesni beşer Bana hiçbir beşerde dokunmadı. Yani bir erkek eli değmedi bana. "Kale dâlik illâhu yâhlûku Dedi ki, işte böyle Allah tercih ettiği şeyi yaratır. اِذَا قَضَٓا emran, Bir şeye karar verdi mi? اِنَّمَا يَكُولُ لَهُ kun, Sadece onun için kun der. ''Ol'' der. O da oluşur. İşte allah Teala'nın sözü olması budur. Geçen hafta biraz daha ayrıntılı konuşmuştuk biliyorsunuz. allah Teala Adem Aleyhisselam'a da kün demişti, oluşmuştu. Bizim her birimiz için de o kün emri verilmiştir. İsa Aleyhisselam için de aynı emir verilmiştir. Yani İsa Aleyhisselam ne kadar Allah'ın kelamıysa biz de o kadar Allah'ın kelamıyız. Aramızdaki fark allah Teala biz de anamızın yumurtasıyla babamızın Sperm'inin birleşmesi sırasında kün emrini vermiş. Meryem Validemiz'e de onun vücudunu o şekilde yaratmış ki tıpkı Adem Aleyhisselam için oluşturduğu ortam gibi bir ortam oluşturmuş. İşte o sırada kün emrini vermiş. Yani Adem Aleyhisselam anasız babasız dünyaya gelmiş, gerçi anası toprak. Nasıl Adem Aleyhisselam anasız babasız dünyaya gelmişse ona benzer bir şekilde İsa aleyhisselam da bu dünyaya gelmiştir. Ve yu'allimuhu'l-kitabe ve'l-hikme Allah ona kitabı ve hikmeti öğretecektir. Ve'tavrat ve'l-incil Tevratı ve İncili öğretecektir. Buradaki kitap Tevrat ve İncil zikredildiği için yazı yazma kabiliyetidir. Şimdi biliyorsunuz Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yazı yazmayı öğretmemiştir. Resulullah ümmi nebidir. Yani yaz, yazı yazmayı bilmeyen bir nebidir. O ayeti neredeydi ona bir şey yaptı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir e, kitapla gelmiştir. Yani e, evet Kur'an-ı Kerim'i getirmiştir. Tevrat'ı ve İncil'i uygulayan bir nebi olarak gelmemiştir. Ama İsa aleyhisselam Tevrat'ı ona İncil inmiştir ama Tevrat'ı da uygulayan bir Nebi olarak gelmiştir. İden lertâbel muhtilûn Ankebut 48. ayet-i kerime Kaçın sayfa? Evet şimdi burada 401. sayfa Diyor ki Allahü Teala ve ma'kün te'ttülü min kablihi min kitabın. Bundan önce bir kitap okuyor değildin. Yani bundan önce bir kitap okuyor değildin. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan önce herhangi bir kitap okumuş değil. Peki Kur'an okumuş mu? Bak ma'kün te'ttülü min kablihi. Bundan önce tilavet etmiş değildin. ama Kur'an-ı Kerimle ilgili olarak ne diyor Allahü Teala? Utlu ma uhye ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirileni oku diyor. Yani demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim'i tilavet ediyor. Ama ondan önce herhangi bir kitap, kitap okumuş değil. Peki okumadı. Yazdı mı? وَلَا تَخُطُّهُ بِيَم۪ينِكَ Onu sen sağ elinle de yazmış değilsin. Tabi sağ el kelimesi yemin, elinle de yazmış değilsin. yani. Sağ olması gerekmez. Sa Sağla da yazmadı da solla yazdı diye bir şey akla gelmez burada yani. Elinle de yazmış değildi. Değil? Şimdi o zaman iki husus var. Bir kitabı tilavet okuma, bir de yazma. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan önce herhangi bir kitabı okumuş değil. Ama Kur'an-ı Kerim okumuştur. Çünkü Kur'an-ı Kerim ile ilgili olarak ne diyor allah Teala? Utlu ma uhiye ileyke min rabbik Rabbinden sana indirilen ne sen onu oku. Bu hangi ayet? Şey yapar mısın? Utlu ma uhiye ileyke min rabbik Hangi bu? Aynı, iş, ha, aynı yerde, ha, aynı yerdeymiş. Evet evet hemen, hemen sağ taraftaki sol ayet. ''Utlu ma uhi ileyke min rabbike ve ha minel, uhi ileyke, uhi minel kitap'' Daha uygun o. ''Bu kitaptan sana indirileni oku'' diyor. Bu gene onda ne diyor? ''Bundan önce sen hangi bir kitap okumuş değildin?'' diyor. Ve elinle de yazmış değildin. Yani ne okumuş, ne de yazmış. Şimdi şey yapıyorlar, efendim işte o koskoca nebi nasıl okuma yazma bilmez falan. Muhterem arkadaşlar şuna çok dikkat edin. Dini konularda duyguya yükle, yükleme yapılarak insanlar saptırılıyor. Yani kelimeler üzerinde çok kötü oynamalar yapılıyor. Ve maalesef bu şekilde bütün dini kavramlar anlaşılması hale getirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in maalesef e, Allah-u Teala tarafından açıklanan bir kitap olduğu unutulmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim problem çözemez, insanlara yol gösteremez bir kitap olarak bugün telakki ediliyor. Bugün en kötüsü de İslam'a hizmet etsin diye açılan ilahiyat fakültelerinin büyük bir bölümünde Kur'an'la bir problem çözülemeyeceği konusunda bir ittifak gözüküyor. Büyük büyük hocalar Kur'an'ı sadece bir ahlak kitabı olarak görmeye çalışıyorlar. Tabii maalesef, bu evet tarihte de böyle olmuş işin doğrusu. Emevilerden sonra Kur'an-ı Kerim'in kapağı kapatılmış. Ama bu kesinlikle böyle devam etmemelidir. Kesinlikle böyle devam etmemelidir. Şimdi biz çok daha ilerisine gidiyor. İleri değil aslında olması gereken şey, diyoruz ki Kur'an-ı Kerim toplumların bütün problemlerini en ince ayrıntılarına kadar çözer. Hodri meydan buyurun. Hangi problemi ortaya koyuyorsanız koyun bir siz problem çözün, bir de biz çözelim. İkinci olarak da allah Teala'nın yarattığı ayetler konusunda da en sağlam rehber Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla Kur'an'ı bütün ilimlerin merkezine koymak durumundayız, bunu yapmamız lazım. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala sen diyor, bundan önce bir kitap okumuş değildin ve onu 50'de de yazmış değildin. اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ Hakkı batıl göstermeye çalışanlar elbette ki şüpheye düşerlerdi. Yani Muhammed bu kitabı bir yerden yazmıştır derlerdi. Şimdi bugün Batı'da yani maalesef Batı'nın e, İslam ülkelerini savaşsız fethetme planı, savaşsız fethetme planı ki buna inkültürasyon derler, yani kendi kültürlerini Müslümanların zihinlerine iyice yerleştirerek Müslümanların dirençlerini kırıp ismini söylemeden fetihler yapma planı çok ciddi manada yürürlüktedir. İşte bu planın bir parçası da doktora yapmak için, İslami ilimlere doktora yapmak için batıya gidenlerin zihinlerinin iyice karıştırılarak geri gönderilmesidir. İşte orada bunlara öğrettikleri şeylerden birisi şu, Bakın, az önce ne dedim? Önce duygusallıkla yüklenerek arkasından fitne ve fesatlarını yerleştiriyorlar. Efendim ne demek yani? Koskoca bir Nebi okuma yazma bilmiyor olur mu? E Tabi ki okuma yazma biliyordu. Bunun arkasındaki fitne ne biliyor musunuz? Bu kitabı o yazdı. Onun için Kur'an Muhammed'in kitabıdır. Allah'ın kitabı çünkü eğer bu ayeti kabul ederseniz Kur'an Allah'ın kitabı olacak. Ama Muhammed'in okuma yazması var dediğiniz zaman Kur'an Muhammed'in kitabıdır. Üçüncü adım, hitap kitap gibi bir takım saçma sapan şeyler ortaya atarak gene zihin karıştırma işi. Efendim işte günlük olaylar neyi gerektiriyorsa ona göre ayetler inmiştir. Dördüncü adam aslında bu ayetleri melek getirmemiş. Muhammed o tabi o şey, o, o toplumun kültüründen ihtiyaçlarından ortaya çıkan problemleri o toplumda yapmış olduğu gözlemler sonucunda Cenabı Hak tarafından onun içine doğurduğu çözümlerle çözmüştür. Melek ortadan kalkıyor. O zaman Muhammed Büyük bir iftiracı oluyor. Allah ona kitab indirmediği halde indirdi demiş oluyor. İnsanları Allah adına kandıran bir insan haline geliyor. Şimdi bu kişiler bugün ilahiyat vakfilerinde hoca olarak boy gösteren kişiler oluyor maalesef. Onun için problem çok ciddi boyutlardadır. Çok dikkat edelim. Şimdi. <gülüyor> Ve meykun tetetlu min qabli min kitabin bundan öncesine herhangi bir kitap okumuş değildin. Ve la tahtuhu yeminik onu şu anda da elinle yazmıyorsun. Bu la tahtuhu la hal için yani nefi haldir Araplar. Yani şimdiki zamanın olumsuzu. Ve takutlu şu anda da yazmıyorsun ya Muhammed. Bi yeminik elinle yazmıyorsun. اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ Öyle olsaydı hakkı batıl gösterenler elbette ki şüpheye düşerlerdi. Çünkü bu bir yerden almış yazmıştır derlerdi. İşte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilen bir kişi değil çünkü Tevrat'ı okuması gerekmiyor, İncil'i okuması gerekmiyor. Tevrat'tan ve İncil'den herhangi bir hükmü uygulaması icap ettiği zaman Kur'an-ı Kerim'de onunla ilgili bir hüküm inmemişse ya Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla onu öğreniyor ya da rejim cezasında olduğu gibi Medine'de gidiyor işte şeye onların eğitim merkezlerine Tevrat'ı okutturarak öğreniyordu. Aksi takdirde kendisi açar okurdu. Yanında Tevrat'ı İncil'i bulundurur açar okurdu. Böyle bir şey yapmamıştır. Ama İsa Aleyhisselam öyle değil. Allahü Teala ona kitabı yani yazmayı öğretiyor. Ondan sonra tekrar yani Ali İmran 48 ayetindeyiz ve Yuvali muhul kitabe. Allah onu kitabı öğretecek ve hikmete Ki hikmeti öğretecek. Hikmet de doğru hüküm çıkarma yeteneğidir. Doğru hüküm hem tabiat ayetlerinden çıkar hem Allah'ın indirdiği kitaptan çıkar. Onun için ve Tevrat'a ve İncil Tevrat'ı ve İncil'i ona öğretecektir. Tabi İncil ona inmiştir. İncil'in inmesi başka, öğretilmesi başka bir şeydir. Çünkü bir e, Allahu Teala'nın prensibi vardır. Kendi kitabını kendisi açıklar. Bu açıklama metodunu uygulamazsanız o kitaptan gereği gibi yararlanamazsınız. Zaman zaman söylüyoruz. Tabiatta tabiattaki Ürünleri işlemesini bilmiyorsanız, dünyanın en zengin yatakları üzerinde otursanız bile, en çok sahibi olduğunuz şeyin fakiri olursunuz. Evet. Onun için o yani yataklara diğer maden yataklarına sahip olmak yetmez. Bir de onu işletmesini bilmek lazım. Aynen onun gibi Allahü Teala Tevratı ve İncili e, İsa Aleyhisselam'a öğretmiştir. Oradan nasıl hükümler çıkaracağını, problemleri nasıl çözeceğini de öğretmiştir. Bugün bizim sıkıntının temelinde o var. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'den hikmetin nasıl çıkarılacağı unutulmuştur. Hikmet yok biliyorsunuz. Yani maalesef hikmet yoktur. Yani Allahü Teala'nın bütün nebi'leri öğrettiği, Rasulullah A.S.'nin ümmetine öğrettiği son derece önemli olan kavram hikmet. Bugün bakın hiçbir İslami eserde yer almazsa sadece şey felsefeyle ilgili işte anlatılmazsa hikmetin hiçbir anlamı olmaz. Tabii hikmete ulaşmak için de Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın gösterdiği yoldan gitmek lazım. O yoldan gidilmediği için de bugün Müslüman alimler bir problem çözemiyorlar. Ondan dolayı da çözümleri kafir zındık dedikleri Batı'dan arıyorlar. Oradan da gelen çözüm çözüm dedikleri şey sömürünün dışında herhangi bir sonuç doğurmuyor. Tek doğurduğu sonuç var o da sömürü. Çünkü onlar başka bir şey bilmezler. Onların tek bildikleri şey sömürüdür. İnsanları en çok nasıl sömürebilirler? Evet, ve rasulen ila beni İsrail İsrailoğulları'na elçi olarak Cenab-ı Hak onu göndermiştir. En قَدْ جِئْتُكُمْ bir مِنْ Rabbikum. Şimdi İsrailoğulları'na geliyor. Tevrat'ı uyguluyor bakın İsa Aleyhisselam. Ama beraberinde İncil'i getiriyor. İncil'i getirmiş olması onun kabul edilmesini engelliyor yani yeni bir kitap getirmiş ya. Çünkü insanlar yeni şeylere karşı tepki gösteriyorlar. Mesela bugün bize de çok tepki gösteriyor. Sanki yeni bir şey yapıyormuşuz gibi. Aslında en eskisini yapıyoruz ama anlamak isteyen bulabilirseniz beri getirin. Evet. اَنْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ Diyor ki, ben sizin için çamurdan yaratacağım. كَهَيْئَةِ tayri Kuş şekli gibi, yani bir kuş şekli yaratacağım diyor bu yaratacağım kelimesini biliyorsunuz bizde şeydir, yasaklı kelimelerdendir. Bunu söyledim mi hemen ne derler? Yaratmak Allah'a mahsustur. E bu Allah'ın kelamı. Bu söz Allah'ın sözü. Bu sözü buraya biz koymadık ki. Meale ne yazmış, oku. Buraya bastı sonra oku öyle şey yok, caiz değil yani size çamurdan bir kuş sureti yapar, yapar. şekilname vermiş. Ee. İşte şimdi şimdi bu bu konuları yani halk kelimesi şekil vermektir. Halk kelimesi şekil vermektir. Yeni bir şekil vermekte halktandır. Mesela siz tabiatta şu kameranın şu cep telefonunun ya da işte üzerinize giydiğiniz giysilerin, oturduğunuz sandalyelerin tam birebir benzerini bulabilir misiniz? Bunların hepsi insanların yarattıkları şeylerdir. Yoktan var etme değil elbette. Ama böyle bir şey yoktu. Mesela telefon yoktu, kamera yoktu. İşte şu lambalar yoktu. Tabii ki Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu imkanları kullanarak şey yapıyorsunuz. Ahluku. Ben yaratıyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'de iki ayette ''Ahsenul halikîn'' geçer. Yaratanların en güzeli. Demek başka yaratanlar da var. Yani Şekil verenler de var. Şimdi o zamanında mezheplerin kendi aralarındaki tartışmalara kurban gitmiş birçok kelimeler vardır. Bunlar yasaklı kelimeler. Bunları kullanırsanız tamam, sen falan mezhepten misin? Yok ben Allah'ın kitabından yarayım. Ben Müslümanım. Bizim söyleyeceğimiz söz budur. Ben hiçbir mezhepten değilim kardeşim, ben Müslümanım. E ben neyim diyecek ben, ne bileyim sen bana sordun sen de kendi kendin ne olduğuna sen karar ver. Ben Müslümanım, seni bilmem. فَاَنْفُخُ <gülüyor> ف۪يهۜ <gülüyor> Onun içerisinde üflerim diyor. فَيَكُونُوا طَيْرًا بِاِذْنِ Allah'ın iziyle kuş olur. Bazıları فَاَنْفُخُ fihiye بِيَ مِنْ kelimesini ekliyorlar. Yani Cenab-ı Hak ben ona ruhumdan üflerim diye ifade kullanıyor ya. Kardeşim burada sırf üfleme. Burada ruhu yok. Öyle işleri birbirine karıştırmayalım. فَاَنْفُخُ fihi Onun içerisinde üflüyorum. Peki üflemeyle bir çamurdan yapılmış heykel kuş olur mu? Elbette ki olmaz. Ama bu, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi olduğunun delili olsun diye kendisine verilmiş. Dolayısıyla bu bir mucizedir. Bu kainatta geçerli kurallar bizi bağlar, Cenab-ı Hakk'ı bağlamaz. فَيَكُونُوا طَيْرًا بِيْذْنِ اللّٰهِ Onun için Allah'ın izniyle ta'yır olur, benim üfürmemle değil. Onun için de allah Teala ona şunu şunu yap demiş, onun için öyle yapıyor. وَأُبْرِغُ الْأَكْمَهَا anadan doğma körü iyileştiririm. وَالْأَبْرَسَ alaca hastalığını, yani şöyle e, bazı kimselerin derilerinde böyle beyaz şeyler olur, benekler olur. He, sedef hastalığı mı deniyor? İşte o beyaz benekler olur. Derinin içerisinde onun bir türlü tedavisi, tedavi imkanı yoktur. Ondan sonra Vühi elmote ve ölleri de nasıl? Biydeni Allah'ın Allah nizide. Yani Allah bu onayı verdiği için yaparım. Allah onayı vermezse hiçbir şey olmaz. Şimdi bütün bunlar İsa'nın Allah'ın nebisi olduğunun belgeleri. Ve o Nebi okum bir yiyeceklerinizi yani yedi yedi yediğiniz şeyleri size şey yaparım. Ee, haber veririm diyor. "O nebuyukum bi ma taakulun ne ma ve evinizde biriktirdiğiniz şey. Yani senin evinde şimdi şu şu şu şu yiyecekler var. Sen bugün şunları şunları yemişsin diye de haber veririm." diyor. Nemate dakhiruna fi buyutikum ve tara yuhamun. İnne fi ayeten lekum işte bunlar da sizin için gerçek bir belge vardır. İn kuntum mu'min inanacaksınız. Yani beni Allah'ın elçisi olarak kabul edecekseniz bunlar da sizin için açık belge vardır. Ve musaddikan lima beyne de yeminet tevrat önümdeki Tevrat'ta tasdik eden bir Rasul olarak geldim. Biliyorsunuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Tevratı İncil -i ve bütün kitapları tasdik eden bir nebi olarak gelmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim sadece tevrat İncil'i değil. Hepsini tasdik ediyor. Onun için sürekli söylüyoruz ya, Müslümanların çok ciddi bir dinler tarihi çalışması yapmalarına ihtiyaç var. Maalesef bu dinler tarihi de Batılların yönlendirdiği şekilde yapıldığı için bize fazlaca bir faydası olmuyor. Şimdi mesela bu Ali İmran suresinin en başında okuduğumuz ayeti hatırlarsanız diyor ki ikinci ayetinde "Nezel aleyke'l-kitabe bil hakq" bütün gerçekleri içeren e, kitap olarak Allahü Teala sana bunu indirdi. "Musaddikan lima beyne yedehi" önünde olanları tasdik eden. Tevrat ve İncil demiyor bak. لِمَا بَيْنَيَدَيْهِ مِنَتْ ve وَاَلْاِنْجِلِ demiyor. Ama bak burada مُسَدِّقَا لِمَا بَيْنَيَدَيْهِ مِنَتْ tevrat diyor. Orada min var. Önümdeki tevrat tasdik ediyorum. Ama Kur'an-ı Kerim son kitap olduğu için Kur'an'da yani vedalarda olan da olması gerekir, efendim gatalarda olan da olması gerekir, ginzalarda olan da olması gerekir. Yani yeryüzünde ne kadar yeryüzünde ne kadar İlahi kaynaklı kitap varsa yani dünyanın neresine nebi gelmiş ve ondan kalan bir kitap varsa mutlaka Kur'an'da onunla ilişki kuracağımız ayetler olmalı. Ondan dolayı Cenab-ı Aklıma Beyne Yedihi diyor. Ondan sonra ve anzelete Tevrat ve İncil diyor. Tevrat ve İncil'i indirdi diyor. Tevrat ve İncil'i tasdik eden kitap demiyor. Tamam elbette ki Tevrat'ı ve İncil'i de tasdik etmiştir. Çünkü o da ondan öncedir. O da ondan öncedir. Evet. ''Ve lü ahille lekum bağda'llezî aleykum'' Bir de size haram kılmış bazı şeyleri helal kılmak için de geldim diyor. ''Ve ci'tukum bi ayetin min rabbikum'' Ve Rabbinizden de bir ayet de mucizeyle de geldim. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. İnne'llahi rabbi ve rabbukum fa'buduhu. Fa evet, Allah benim de sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. Haze's sıratu'l mustakim. İşte bu doğru yol.